Gönül sadasından hepinize hayırlı günler, hayırlı haftalar efendim. E, ben deniz Kemal Sayar, kıymetli hocam Saadettin Ökten'le bir programda daha birlikteyiz. Bu programımızla beraber e, bir müddet ara vereceğiz. E, daha sonra inşallah müsait olan vaktimizde devam etmek üzere. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Kalp medeniyetini konuşalım istiyorum. E, Şimdi Yung'la ilgili bir hatıra vardır. Yung bir Kızılderili kabilesini ziyaret eder. Reisin adı Dağgölü'dür. Onların da böyle çok tatlı isimleri olur ya. Dağgölü. Dağgölü. Evet. Reis Gölü'ne yanına oturur der ki siz neyle düşünüyorsunuz? Şaşırır bu soruya Dağgölü. Söyleyeceğim ama der önce sen söyle. Siz neyle düşünüyorsunuz? Jung kafasını işaret eder Biz bununla düşünüyoruz der hı hı. Kafamızla düşünüyoruz der Dağ gönü güler Bizim der onunla işimiz olmaz Kalbini gösterir biz bununla Düşünürüz ha, evet. Kalple düşünmek Kalp ile anlamak böyle Metaforlar olarak çok e, Kullanılıyor e, Hatta İngilizce Mindful heart diye bir şey Geçiyor, e, geçiyor. yani Akıllı kalp diyelim. Evet. Akıllı kalp. Ee, sadece akıl, sadece rasyo insanlığı sadece menfaatlerini aramaya, kendi çıkarlarının peşinde koşmaya sevk edebiliyor. Ama kalp dediğimiz zaman sanki biz biraz daha vicdandan, empatiden, diğer kamlıktan, daha ulvi duygulardan bahsetmiş oluyoruz. Ve akla biraz... Bir çeper çizmiş oluyoruz Doğru. yani Doğru. Her yere gidemezsin Her istediğini yapamazsın evet. Her bahçeyi çiğneyemezsin diyoruz evet. Siz bu kalp medeniyeti Konusunda neler söylersiniz hocam e, İsterseniz şimdi Her varlık zıddıyla kayım e, Siz akıl dediğiniz zaman Ben oradan biraz gireyim Sonra kalbe geçelim isterseniz İsterseniz Akıl sadece yani egonun emrinde olmakla kalmaz. O, o tabii en kötüsü. Ama şöyle yani lojik bir dünya çizebilirsiniz akılla. Bu dünyada bir takım kurallar da olabilir. Mesela hukuki kurallar olur. Onlar soyut kurallardır. Ama her kural bir bağlayıcılık e, ifade eder. E, ama her hadise kendi başına somut bir hadisedir. Bağlayıcı soyut kuralı somut hadiseye e, akıl vasıtasıyla aplike ettiğiniz zaman, uyguladığınız zaman o e, somut hadisenin insani boyutunu göz ardı etmiş olursunuz. Halbuki kuralı koyan e, rasyodur, kuralı net koymuştur, yazmıştır, kural sabittir. Hı -hı. Somut hadise ise insani bir hadisedir. Ben bunun ötesine de geçmek istiyorum Mesela Bir Müslüman olarak düşündüğümüz zaman insan ilişkilerinin dışındaki Olaylar da En basit tabiat hadiseleri Fiziki boyutla algıladığınız zaman Çok soğuk Ve rijittir. Ama mana boyutuyla düşündüğünüz zaman Çok güzel ve hoştur Mesela yağmur yağıyor bunun fiziksel bir izahı var. Ama aynı yağmura bir Müslüman rahmet nazarıyla bakıyor. Neden? Çünkü dirilticidir. Ölü toprağa yağmur diriltiyor Hı -hı. gibi görünüyor. Dolayısıyla akıl sadece egonun emrinde değil... Egonun emrinin dışında, onun daha üstünde... E, ...rasyonel davrandığı zaman... ...yani kendi bünyesine uygun davrandığı zaman... Çevremizdeki gerek insani gerek insan dışı yani tabiat hadiselerini yorumlarken, hesaba katarken bir manada onların içindeki manevi boyutu, duygusal boyutu göz ardı etmek mecburiyetindedir. Çünkü ona karşı bir yeteneği yoktur. Bu noktadan baktığımızda insan dediğimiz varlığı bir Müslüman olarak söylersek Allah'ın lütfu olarak. Seküler olarak söylersek bir varoluşsal iradiyeti olarak hı hı. bir başka niteliği daha var. Hı hı. O da kalbi veya kalbinin hükümran olduğu duygusal alanı. Şu anda aklıma hemen geldi. Ee, Akif Seyfi Baba şiiri son şeyinde o zaman koptu içimden şu tahassür ebedi ya hamiyetsiz olaydım ya param olsaydı. Burada müthiş bir ikilem var hı hı. Bir hasret duyuyor o anda Bir duygulanma var Akif'te ee, Çünkü Seyfi Baba'ya para verecek Ama açıyor ki e, Mührü var sadece boynunu bükmüş Ve tabii bu boynunu bükmüş sözünü Genç nesiller anlayamazlar Mührün sapı katlanır vaziyettedir Yası olabilmesi için Cüzdana sığabilmesi için Bir de on para varmış Para verilmez. Çok küçük bir para başka parası yok akibin. O zaman koptu içimden Şu tahassül ebedi Ya hamiyetsiz olaydım ya param olsaydı Yani parası olan adam ile hamiyetsiz olanı Karşı karşıya koyuyor İşte parası olan adam Para kazanan adam O parayı sarf eden adam Rasyonel adam Ama hamiyet ehli başka bir şey Hamiyet ehli sadece bizim dünyamızda yok Batı dünyasında da var Batı dünyası moderniyetinin dışına çıkabildiği zaman hı hı. ki belli bazı hareketlerinde bireysel manada çıkabiliyor. Onun da çok insani olduğunu ben şahsen tecrübelerimde biliyorum. Ama düzen itibariyle çıkması şu anda pek mümkün görünmüyor. Bize gelince bizde ise şu anda rasyonaliteye doğru moderniteye doğru... Bir akım var. Yani insanlar akılsız mısın diyorlar. Halbuki tabii ki akıllıyım. Ama aklın ötesinde duygularım ve kalbim var. E, aklımı ihmal etmiyorum. Duygularımı ve kalbimi aklıma feda etmiyorum. Benim anladığım kadarıyla kalp medeniyetinin <gülüyor> e, kabaca tarifi tasviri bundan ibarettir. Aklım çok mühim bir nimet. Tabii. Kar... Kur'an-ı Kerim defalarca akıl evet. sahiplerine hitap eder. Evet, evet. evet. Ama aklımı, e, kalbimi aklıma feda etmem. Evet. Zaten e, hocam eğer lütfen yanlışım varsa beni uyarın. Lütfen, e, yani Kur'an'ın bahsettiği akıl Aha. kalbi bir akıl. Tabii tabii tabii. tabii yani tabii. E, İngilizlerin anladığı tabii. bir rasyonalizm değil o. Kesinlikle değil tabii. Hikemi bir akıl. bir akıl. Bilgece bir evet. akıl. Evet. Tefekkürü, ferasetle dolu bir evet. akıl. Tabii tabii. Çok önemli. Ya yani, alem e, sadece gördüklerimizden ibarettir diyen empirist bir düşünce var. Bir de alem gördüklerimizden fazlasıdır diyen bir e, aşkıncı bir düşünce evet. var. E, ben e, şahsen e, doğa bilimleriyle bir nebze uğraşan bir insan olarak yani eğer tıbbı da bir doğa bilimi olarak kabul edersek. Tabii, en, nasıl, en nasıl? Yani görünen şeyin arkasında görünmeyen bir mana olduğu düşüncesi bana hep e, anlamlı gelmiştir. E, hep var gelmiştir. Böyle bir şey, e, böyle bir şey yabancı değilim şahsen. E, mesela biz beyin araştırmaları yapıyoruz. E, psikiyatride, nörolojide, nörobilimlerde. Beyin 20 sene önce bizler için bir şeydi Jelsi bir organdı Bugün beyinle ilgili keşfettiğimiz şeyler hepimizin e, Hepimizi dehşete düşürüyor Beyinde 100 milyar hücre var hocam Sinir hücresi Ve 100 trilyon kavşak var Allah Allah yani Cenab-ı Hak o kadar mükemmel bir şekilde insan beynini yaratmış ki ...hiçbir teorinin e, avucuna sığmıyor. E, ve beyin çok enteresan bir şekilde... E, ...zuhurat teorisi diyorum ona... ...emergence teori... ...her yeni yaşantıyla beraber... ...o sinapslar, o kavşaklar yeniden oluşuyor. Şimdi biz sizinle bu konuşmayı Aa. yaptık ya... ...beynimiz o sırada yeniden Kav kendimi tanzim kavşaklar ediyor. Kavşaklar statik değil yani. Değil, değil. Aa. Bugün... Bugün A ile B arasında sonra A ile C arasında sonra C ile B arasında dinamik, her yeni yaşattı. Muazzam dinamik. Evet. Sürekli kendi içinde oluşan networkler ağlar. Kendini yenileyen Dışarıdan ağlar. gelen dürtülerle mi oluyor? Dışarıdan gelen uyaranlarla, Uyaranlar düşüncelerle, hislerle her an kendini yenileyen çok çok dinamik bir organla karşı karşıyayız. Hatta çok yeni bir şey keşfedildi. O da çok enteresan wireless iletişim var şeyde beyinde. Bu çok enteresan bir Telsiz şey hocam. Iletişim. Telsiz iletişim var. Normalde iki hücre yan yana iki hücre yan yana olduğu zaman bunlar birbiriyle iletişim kuruyorlar. Hı hı. Canlılığın emaresi bu. Canlılık iki hücrenin birbirleriyle iletişim kurmasını gerektiriyor. Eğer iki hücre birbirine yan yana olup da komşuluk etmiyorlarsa alışveriş yapmıyorlarsa iki hücre de ölüyor. Evet. Şimdi biz bunu biliyorduk. Fakat benim yanımdaki hücreyi atlıyor bir bazı hücreler 10 hücre sonrasında, 20 hücre sonrasında mesaj gönderiyor. Ve o mesaj gidiyor. Ve o mesaj gidiyor. Wireless communication, evet. telsiz iletişim. Evet. Bir şekilde e, o mesajları iletiyor diyor ki benim şu kadar enerjiye ihtiyacım var, şuna ihtiyacım var, şunu gönder, şunu yap, sana şunu gönderiyorum filan. Bunları ilmen bulabiliyorsunuz. Bunu yeni buldular i̇lmen mesela, buldular. bu telsiz iletişimi yeni buldular. Yani birinci sıradaki hücreyle 20 yirminci sıradaki hücrenin haberleşebildiğini çok yeni buldular. Dolayısıyla mükemmel bir sistemle karşı karşıyayız. Buna, şundan gelmek istiyorum. İnsanla ilgili bulgular ilerledikçe insanın hamiyet perver tarafını daha fazla keşfediyoruz. Cenab-ı Hak insanı empatiye, merhamete, hamiyete, yazgılı yaratmış. Biz büyüdük ve kirlendi dünya diyor ya şair. Biz büyüyoruz, etrafımızdan kötülüğü öğreniyoruz, e, efendim zalimliği öğreniyoruz, hamiyetsizliği öğreniyoruz. Çünkü yaşadığımız toplum modernite bize onu öğretiyor. Peki toplumu? Yine biz kurabiliriz Yani modernite Hı -hı. insanlar kurdular Başka birisi kurmadı Tabii. Belli bir zihin yapısı Hı -hı. insanlar kurdular. Onlar kurdularsa biz niye kendimize göre Bir dünya kurmuyoruz Modernitenin bize Empoze ettiği şartlara Niye teslim oluyoruz Bütün şikayetimize rağmen Biraz evvel de burada konuşuyorduk Tedrit çok mühim burada Ani adım atarsak sakatlanırız Yavaş yavaş pekala kurabiliriz. Önce kendi zihnimizde ve kendi gönül dünyamızda bir e, bize has yani İslami değerlerle bezenmiş bir dünya kurabiliriz. Bahsettiğiniz şefkat merhamet ben ona bir de istinayı ekleyeyim. Yani istina çünkü e, gani ismiyle insan ancak doyabilir tatmin olur. E, bunlarla birlikte önce kendi gönül dünyamızda ve zihin dünyamızda bir e, alem kurabiliriz. Bu alemi realiteye tamamıyla intikal ettiremeyiz malumunuz. Hiçbir zaman ideal, reale aynen intikal etmez. İntikalle zaten ideal olmaz. Yani mantıksal olarak reale inerken bir takım tavizler verilir. Ama olabildiğince. Yaparsak eğer pekala e, biz önce kendi çevremizde Belki nasip olursa toplumsal boyutta bir dünya kurabiliriz. Ve bu çağda, yani bu postmodernist çağda, bu postmodernist lafını yani ukalalık olsun diye kullanmıyorum. Dünyanın geldiği nokta odur. Yani artık Batı entelijans yazı, modernitenin kendisine yetmediğini gördü. Bunu yazıyor, çiziyor, söylüyor. Fakat ondan da ayrılamıyor. Biz bu postmodernist çağda pekala, yani modernitenin bittiğini gören insanlar olarak kendimize ait bir e, zihinsel ve duygusal dünya kurabiliriz. Bunun için şüphesiz günde diyoruz iya kenabüdü ve iya kenestayin daima istehane sığınmak ve yardım almak istiyor Cenab-ı Alemin'den bu pek hala mümkün. Ve batı insanının da modernistin de hı hı. en sert lojik insanın da merhamete, şefkate ve istinaya ihtiyaç var. Siz yaptığınız zaman sizdeki hali görüyor, kendi yapamasa bile hoşuna gidiyor. Bak yapan varmış diyor yani. Ona karşı yaptığınız zaman hoşuna gider. Bu arada çok istimara uğrarsınız. Bir Müslüman biraz felaset sahibir, Kendinde çok yıpratmayacak. Ama en azından kendi dünyamızda, kendi çevremizde, çoluğumuza, çocuğumuza, bir hoca olarak sizin ve benim talebelerimize böyle davranacağız. O zaman görüyoruz ki etrafımızda bir muhabbet halkası oluşuyor. Neden? E merhamet, şefkat onun karşılığı muhabbettir. insanlarda Ve muhabbet öyle bir ortamdır ki o muhabbeti gösteren fertten zulüvetler gibi görünür ama bütün halka sirayet eder. Bütün ortama sirayet eder. Ee, bir selamınızı hatta... Hal saridir. Hal saridir. Fethi Arbiden öğrenmiştik. Evet. Bir nazarınızdan sirayet eder. Jestinizden, yürüyüşünüzden sirayet eder insanlara. Zaten nefeste sayılı. Geldik gidiyoruz. Uyum olan muhabbetle hayatı idame ettirmek. İşte kalp medeniyeti bunu yapmış eski zamanlarda. Hocam şimdi siz e, geldik gidiyoruz dediniz ya... Bir hanımefendi, bir e git, gitmiyor muyuz? Yani gidiyoruz, gidiyoruz. <gülüyor> Toparlanın, gitmiyoruz demişti bir şair bir zamanda. Bir hanımefendi televizyon sunucusu bana bir hatrasını anlatmıştı, çok etkilemişti beni. Diyor ki Ege'nin köylerinde eşim, çocuğumla beraber arabamızla seyahat ediyoruz yaz tatili. <gülüyor> bir yerlerden geçerken orada bir yörük kadının işte domates salatalık filan topladığını gördük tarlanın kenarında bir çekelim de bir selam verelim bir muhabbet edelim dedik diyor arabamız kenara çektik tarlanın içine girdik selam verdik onları çok güzel karşılamış hemen bir sofra hazırlamış buyur etmiş sofrasına salatalığından domatesinden çıkarmış. Çayını demlemiş filan. Epey oturduk öyle tatlı bir sohbet oldu ki diyor. E, ayrılırken hakkını helal et işte seni de yorduk filan demişler. Demiş ki bu dünyaya niye geldik ki zaten demiş. E, o çok güzel yapıyordu Ege Şives iki hmm. İki laf muhabbet etmeye geldik demiş. Evet. Yani e, karşılaşma anları, buluşma anları, kalplerin birbirine dokunduğu anlar... Evet. O muhabbet etmeye geldik, bir çift evet. laf etmeye gel geldik. Evet. Bir mutasavvıfın çok güzel bir sözü var. Bu dünyaya var olmaya değil, yar olmaya geldik ya. diyor. Evet. Yar olmaya geldik. Evet. Ee, o muhabbeti bulabildiğimiz zaman hocam insan ruhu da kanatlanıyor. Çok uçuyor hakikaten. Ve var olduğunu anlıyorsunuz, evet. yaşadığınızı hissediyorsunuz. Tabii. Hissediyorum o halde varım diyoruz. Evet. Düşünüyorum o halde varım değil. <gülüyor> Çok güzel. Hissediyorum evet. o halde evet. varım. Evet. Hatta bunun bir şeyi basamağı da şu bence, hissediliyorum evet. o halde varım. E, o yani işte varoluşun tam kemalidir o. Tabii. Yani siz kendi değerlerinize göre bir eylem yaptınız. Öteki onu gördü. Bu bir aşamadır hı hı. ama öteki onu gördü, takdir etti, beğendi. Tabii. Bu son aşamadır. Halik karşısında kulun hali de budur. Tabii. Şimdi Halik hı. kula emrediyor. Hı hı. Şöyle şöyle şöyle şöyle yapacaksın diyor. Hı hı. Kul yapıyor, talebine rızayı bari. Cenab-ı Allah o kula kitabın birbirini de beğen buyuruyor. Varlığının hikmeti ortaya çıktı çünkü. Eylemi yaptı. Yaptığı eylem hakkatında de e, makbul oldu. Varlığı tamamıyla teşekkül etti. Yani felsefede de e, Boris Blondel hareket felsefesi de bu. Aynı şeyi söylüyorlar yani. Çünkü Rahman sıfatı bütün insanlara şamildir. E, biz iki birey olarak ben bir inandığıma göre bir hareket yaptım. Siz onu gördünüz ve kabul ettiniz, tahsin ettiniz, beğendiniz, varoluş o hareket üzerinden tamamlandı. Ama kulun Cenab-ı Ra’bul-Aleminle olan teması da böyledir. Bunu tersi de doğrudur. Cenab-ı aleminin varoluşun da insan onun kemaliyle bilmekle mükelleftir. Bildiği anda o var olur. Bilmemiz mümkün değil ama şöyle söylüyoruz: Bütün kemal sıfatlarıyla mutasif biz o kemal sıfatı hepsini bilmeyiz. Tümünü söylüyoruz. Bütün noksan sıfatlardan münezzeh. Böyle bir varlık tasavvur edelim. Hı hı. İşte o Cenab-ı Rabbül Alemin'dir. Sıfatların ne olduğunu bilmemiz mümkün değildir. Bir noktaya. Bir, bir. E, e, Çünkü zat, zatını onun biz evet. idrak edemeyiz. Tabii, tabii. Ama onun kudretini idrak edebiliyoruz hocam. Ve o kudret karşısında yücelik hissi dediğimiz işte o. Tabii. Aman yarabbi diyoruz yani. O işte bize ruh dediğinden tabii. onu biz biliyoruz. Tabii. tabii. Onun kudretini e, hayatımızdaki büyük e, kırılma anlarında, akış anlarında evet. hissediyoruz. Evet. Yani e, birdenbire her şey yolundayken e, pat diye bir şey oluyor. Hiç olmadık bir şey oluyor ve bir şeyler çok farklı olabiliyor. Onun kudretini ...yarattığı o eşsiz güzellikteki kainata bakarken hissediyoruz. Onun kudretini yarattığı börtü böcekten bitkiye, nebatata, insan evladına bakarken hissediyoruz. Aslında kainata, insana, ibret nazarıyla, anlamak nazarıyla baktığımız her seferinde... ...Cenab-ı Hakk'ın o muhteşem kudretini yaşıyoruz, içimize alıyoruz... Burada bir küçük saplanıyor yapabilir mi? Şöyle hı. çok güzel bir noktaya getirdiğiniz işi işte kalp medeniyeti bu bakıştır. Bu bakış karşısında, bu bakışla birlikte duyulan büyük hayranlık, Tabii. büyük hayret, Tabii. büyük teslimiyet ve büyük aciz ifadesidir. Şimdi aynı tabiata hı hı. biyolog da bakıyor, hı hı. böcekleri inceliyor. Ama onun bakışında hikmet nazarı yok. Evet. Mekanik olarak bakıyor o hadiseye. Sebep evet. sonuç ilişkisi açısından bakıyor. Parçada kalıyor, bütüne gidemiyor. Gidemiyor. Zoolog da bakıyor. Mesela şeyi çok düşünmüşümdür ben. Hem batıda hem doğuda... ...mehtapla ilgili şiirler ve müzikler var. Hı hı. Ama bir astronom... ...aya öyle bakmıyor. Çapını ölçüyor, hareketini ölçüyor hızını ölçüyor, engebelerine bakıyor ve kitabına yazıyor. Ma bir Müslüman aya öyle bakmıyor ki yani. Onu öğrendi, etmiyoruz. Hepsi eyvallah doğru. Hı hı. Ama biz ayla beraber yatıyoruz, ayla beraber kalkıyoruz yani. Niye? Hı hı. Hilal, Ramazan hilali göründüyse o gece oruca kalkıyoruz. Tabii. Değil mi yani? İşte şöyleyse şöyle, böyleyse böyle yani. Hilal bize çok şey söylüyor. Hilal'in hem romantizmi var hem iralitesi var. Ve onlar iç içe. Tabii. Gece bize ayrılmıştır aziz. Gece Müslümanlara ayrılmıştır. Tefekkür, teemmül ve ibadet için. Çok enteresan. Ben klasik şiirde de e, mutasavvıfların e, hikayelerinde de bir geceyle aslında mücadele görüyorum hocam. Çok enteresan. E, böyle geceyi uykuyla geçirenlere bir sitem Tabii. nefse bir sitem Tabii. uykuya meyil olan Tabii. nefse bir sitem onun yerine e, ibadet taat hatta a, ilimle e, meşgul olarak geceyi bereketlendirme şeyi gece her yerdeki efsunlu sükunundan iyi avutur gamlıyı teskin eder endişeli ne saadet bu da herifetten uzak Vatanın sahibi cetlerle beraber yaşamak diyor şair. Koca Mustafa Şehirinde gece her yerdeki efsunlu sükündündeni, avutur gamdıyı, teskinle der endişeliği. Tabii. Gece bize aittir. Gece bize ait. Onun için işte Hı -hı. gecenin üçte ikisinde kalk. Hı -hı. Efendimize farz. Bize Değil farz ki, olsa mu? tabii bize Fars olsa yanmıştık yani. Hadi bize Böyle bir şey. Batı'da tam ters anlaşılır gece. Hı hı. Çünkü mematın remzidir. Hı hı. Gece unutulmak istenir. Gece. Hı hı. E, bir an önce bir çırpıda. E, gece hı hı. menhiyatla geçiş çıkılmak istenir. Hı. Çünkü insan geceyle baş başa kalamaz. Korkar. Gece ezer adamı. E, modernitede. Hı hı. Ben tahmin ediyorum. Okumadım bu konuda. Bir bilgim yok. Ortaçağ Katolik Avrupa dünyasında da tahmin ediyorum, e, kiliselerde ve özellikle manastırlarda kendilerine göre geceyi ihya eden insanlar da mutlaka vardır diye düşünüyorum. Yani hayata daha tefekkür e, eksenli bir bakış, geceyi o yönde değerlendirecek. Evet. E, hayatı verimlilik üzerine kuran, ekonomik verimlilik üzerine kurulan, e, Kur'an bir anlayışta işte geceyi e, Gündüz için güç toplama Zamanı evet. olarak göreceğiz Ve e, gecenin e, gamından Kasavetinde öyle bakarsan Tabii kasavettir gece Bir yüktür ondan kaçış Evet ondan kaçış. Biz, Modern insanda hocam bir şey de var Sanki bir soyutlama yeteneğinde Bir kayıp bir azalma e, tabii. Mehtap dediğimiz zaman Ayın somut realitesinden Bir soyutlama yapıyoruz Baş şarkılar düzdüğümüz tabii, zaman, tabii. şiirler düzdüğümüz tabii. zaman bir soyutlama yapıyoruz. Onu yüreğimizde, içimizde müstesna bir yere koyuyoruz. Evet. Ama bir gezegen olarak, bir uydu gezegen olarak <gülüyor> evet. ay dediğimiz zaman onu çok müşahhas algılıyoruz ve e, iç dünyamıza koymamıza gerek yok. Bizimle çok tabii. da alakası olmayan işte gece sadece ışık veren. Evolesans'ta ee, da galiba insanlar evet. dışa bakmaya başladılar. Evet. Bu geldiğimiz teknolojik çizgi... ...onun devamı ama ruh bitti... ...metafizik bitti. Tabii. İç dünyası yok. Tabii. Zavallılar, iç işte dünya da açlar. Evet, mehtap da çok hoş. Evet, bu... ...bütün kadim medeniyetler... ...aslında hocam... ...işitmeyi önemsemişler. Görmeyi değil. Hı hı. Vahiy... ...kulak marifetiyle... Evet. ...inmiş... E, ...fakat e, modern... ...batı medeniyetine baktığın zaman... ...okulosentrik bir medeniyet... ...göz eksenli bir medeniyet... Hı -hı. ...görmeyi... ...inanmakla eşitliyor... ...mesela İngilizlerin meşhur bir sözü var... ...seeing is believing diyorlar... Hı -hı. ...gördüğün şeye inan, görmediğine inanma... ...gaybı, bütün bir gaybı... E, ...görmezden geliyor... ...çöp sepetine atıyor... E, ...gaybi kuvvetleri... E, ...tamamen görmezden geliyor... Öyle bir dünya kuruyor kendisine. Somut olan üzerine kurulu. Öyle bir dünya kuruyor. Empirik felsefe buraya yaslanıyor. Evet. Ee, halbuki dünyanın kahir ekseriyetinde biz supernatural agent derler güzeli. Yani doğaüstü unsurlarla beraber şimdi yaşarız. Onun değil. filmleri var şimdi yani ama onu bir hobi şey olarak, fantezi olarak görüyor insanlar. Tabii. Onu fantezi tabii. Hayatı yani içine yapıyor. sokmuyor ama görüyor onu yani. Evet. Ayırıyor, dualist yaşıyor. Halbuki hayal bir bütün. Tabii. Şimdi e, bir film izlemiştim. E, bir antropoloji öğrencisi Meksika'nın bir köyüne gidiyor. Orada e, Alzheimer hastası bir şey var, e, kişi var. E, kendi kendine konuşuyor. Halüsinasyonlar falan var neyse tıbbi anlamda gidiyor hemen köyün muhtarını ya diyor siz niye bu adamı doktora götürmüyorsunuz baksanıza kendi kendine konuşuyor hayaller görüyor yazık değil mi bu adama filan Antropoloji öğrencisi Meksikalı muhtar diyor ki, ha diyor Antonio mu Jose Antonio mu diyor o diyor arada sırada azizlerle ve meleklerle konuşur. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hocam şuradaki daiflik ne kadar hoş ya. Yani. birinin ...tıbbi bir durum olarak gördüğü... ...ve somutlaştırdığı bir şeyi... ...diğeri başka bir aleme... E, ...münhasır kılıyor... ...başka evet. bir alemle irtibatlanma... ...hali olarak görüyor ve sevimli... ...buluyor onu... E, ...o yüzden... Hatta belki de gerekli buluyor... ...hatta gerekli buluyor... ...yani biz, e, biz... ...delilerimize kötü davranan bir toplum değildik... ...yani Avrupa... Aa, ...tabii, tabii, tabii, tabii... ...Avrupa'nın aksine onları zincirlemedik, işkenceler etmedik. Yani yakın zamana kadar. Onlara en iyi tedavileri sunduk. Şaşırıyorlar. Ben işte bu bahsettiğim kongrede, geçen programda bahsettiğim kongrede anlattım biraz. Bizim bizim de övünecek bir şeyimiz var. Tarihimiz var. Yani güncellemiz çok övünmez. Güncellemiz de fena evet. bakmayın yani. Değiliz. Bizde her zaman büyük bir istidat var hocam. Tabii tabii. İyi bir organizasyonla yani bizler çok iyi işler yapabiliriz tabii, Temel tabii. meselemiz organizasyon meselesi tabii, tabii. Neyse işte bir marhaneleri anlattım Hangi tedaviler yapıldığını Çok şaşırdılar Memnun da kaldılar öğrenmekten Yani Koku tedavileri, banyo tedavileri Müzik tedavisi, müzik tedavileri, su tedavi Değişik makamlar Harikulade şeyler oluyor Ben size bir şey söyleyeyim tabii. Ben çocukluğumda Hı -hı. hatta belki gençlik Yani bu 50'li yıllar 60'ların ortalığına kadar klasik İstanbul mahallelerinde mezuplar vardı. Evet. Yani o mezupu bir ruh hekimine götürseniz ona deli der. Yani hakikaten öyle. Evet. Fakat bu mezupları, bu halk kendi içinde belli bir dengede besliyordu, seviyordu ve onlar onlar da insanları seviyorlardı ve onlar o vasatta yaşıyorlardı. Sonra da tabii ki. Yani işte fizyolojik bir hadise sanıyorum beni bir noktadan sonra e, vefat ediyorlardı. Onların cenazesini mahalle kaldırırdı. Tabii. Yani ben bizzat bunlardan birkaç tanesini tanıdım. Hı -hı. E, belki söyledim ama bir daha söyleyeyim. Şu anda aklıma geldi belki rahmet istedi. Bir hacca hanım. kapı Edirnekapı var. kapıdan sonra şehir yok. Mezarlıklar başlıyor. Orada Hı -hı. eski bir minibüsün o zaman kaptı kaçtı derdik biz. Kasasın içinde yaşıyor. Nasıl yaşıyordu? Hareket ediyorum. Ve anneanneme haftada bir gün geliyor. Kapının önündeki otları yoluyor. Hı. Yemek yiyor. 25 kuruş alıp gidiyor. Hanım abla kış mevsimi. Anneanne ot yok ki. Çıkmıştır evladım. Sen görmezsin. Yolayım mı? Yol Hatçe. Yarım saat orada uğraşıyor. Kış. Ot falan çıkmaz olsun. Geliyor. Hatçe yemek ki ye. Biz de aynı sofraya oturuyoruz haç ekmek kesin, su koyun ne yapın falan ve gidiyor böyle geziyor evleri ot yoluyor mot yoluyor sonra ölmüş kadıncağız zaten ne olacak yani Bir 4 kişi kaldırıyorlar gömü veriyorlar yani Hem kim bakıyor kime diyor eskileri veriyorlar işte cebine 3-5 kuruş koyuyorlar o da geliyor böyle geziyor bir tanesi bu var böyle başka da vardı mesela Kanlıca'da bir ihsan vardı Hizmet eder. Kızdırlarsa ciddi sert hmm. davranır. E, gençler kızdırlar, yaşlılar yapmayın çocuğum. günahdır, ayıptır derler. Ama çocuklar durmaz tabii yani. Bülent. <gülüyor> Herhalde o da ölmüştür sonra sanıyorum yani. Bunlar çok yaşamıyorlar. E, belli zannederim yani bir fizyolojik bir sıkıntı oluyor. Bir şeyler evet. oluyor. <gülüyor> e, en son da 80'li yıllarda Karagümük'te bir Ahmet vardı. Şişmanladı, şişmanladı, şişmanladı. Sonra baktı ki göçmüş o da yani. O da öyle işte bir yere sığınmış. İnsanlar yardım ediyorlar, bakıyorlar. Ee, o insanlara bir şeyler söylüyor, anlaşılmıyor. Ama yani mezup derdik biz onlara. Cezbedilmiş, geri dönememiş. Hı hı. Orada kalmış o. Öyle gidip akıl gitmiş. Falan. Ee, ona hürmet edilirdi. Bir de gazabından korkulurdu. Öyle bir boyutu da vardı onun. Çünkü derlerde ki hak nezdinde hak indinde bunun duası çok etkilidir. Hmm. Aman evladım dikkat edin derlerdi yani. Dolayısıyla işte böyle bir bu da kalp Tabii. medeniyetine Tabii. dahil. Bu, bu da, da yani. kalp medeniyetine bu da dahil. Da dahil. Kalp medeniyetine dahil. Ya yani insanlara e, deli ile veli arasına büyük uçurumlar koymamışlar. Hiç yok. Evet. Geçişli birbirine. Evet geçişli bir. O da bana çok insancıl gelir hocam. Çok kıymetli gelir. Değil mi? Evet. Evet. Bu kalp medeniyetine layık olmayı Cenab-ı Hak bizlere e, lütfetsin diyelim. Lütf e, amin diyelim. Bu amin duaya diyelim, içten diyelim. bir evet, e, amin eyvallah. diyelim. Evet. evet. Hocam e, bir programın daha sonuna geldik. Eyvallah. Dinleyicilerimize... Her şeyin bir sonu var bu hayatta bu dünyada. Eyvallah. Oluş ve bozuluş. Evet. Evet. Şeyi beyinden bahsettim ya e, Cenab-ı Hak Hani o her an yeni bir şendedir evet, Diye bir ayet-i evet, kelime var evet. ya Yani beyin bile Sürekli bir şen halinde Hı -hı. Sürekli bir yeniden yaratılış halinde Hı -hı. Genetik yapımızın biz Statik olduğunu zannediyorduk Genetik yapı değişmez zannediyorduk Genler bile Şimdi kitaplar çıkıyor gen çeviktir diye Genler bile değişiyor hocam Aa. sürekli Sürekli kainatla bir alışveriş halindeyiz insan organizması. Şimdi e, geçtiğimiz gün bir makale okuyorum. Diyor ki insanoğlu diyor e, bir şempanzede olan genleri de aşağı yukarı şempanze bizim diyelim ki yarımız kadar gene sahip. Veya bir bitki türü söylüyor da makalede. O bitkide biz, bizim iki katı genimiz var. Allah. Tabii. Ama mesele genlerin sayısı değil diyor. Mesele genlerin oynaklığı, çevikliği, ha. kainatla etkileşim haline gelebilmesi. Cenab-ı Hak aynı şeyleri kullanarak yaratmış. Aynı tuğlaları kullanarak bitkiyi de, insanı da, hayvanı da yaratmış. Hı -hı. Ama birine muazzam bir e, etkileşim kabiliyeti vermiş. Reorganizasyon kabiliyeti vermiş. İnsan, dış dünyayla, insan geninde evet, böyle. Evet. Dış dünyayla çok yoğun bir etkileşim kabiliyeti vermiş. Ee, dolayısıyla insanı insanın mesela bakıyorlar benim bir Amerika'da çok sevdiğim bir hoca var arada buluşuruz çok büyük bir teorisyen Amerika'da ve enteresan bir adam İbni Arabi hayranı yani Amerika'da genetik profesörü psikiyatri profesörü yani en tepedeki beş isimden biridir Amerikan psikiyatrisinde her kitapta ismi geçer filan eee Dedim ki hocam dedim bak şey diyorlar yani yüzde doksan işte şempanzeyle genlerimiz aynı yüzde doksan dokuz bununla aynı diyorlar. Ee, insanı küçümseyen şeyler çıkıyor dedim ee, yayınlar filan. Dedi ki o yüzde bir dedi asıl farkı yaratan dedi. boş dedi yüzde doksan Bütün farkı yaratan o yüzde birlik fark şey dedi değişiklik O, dedi. Dokunuş. o dokunuş. O dokunuş dedi evet. o dokunuş dedi. İş gene geliyor keyfiyet azizim Kemmiyete değil Tabii tabii kemiyet değil Keyf, keyfiyet, kemiyet değil, keyfiyet. keyfiyet evet. Ol dedi ve oldu Ol dedi ve oldu bu kadar <gülüyor> Çok güzel Evet kıymetli hocam Sağ olun sizden çok e şeyler olun. öğreniyoruz Allah efendim. razı biz olsun ee, Kıymetli dinleyenler gönül, Bir gönül sadasının daha Sonuna geldik Bir yaz arası vereceğiz İnşallah daha sonra kıymetli hocam Saadettin Ökten'le beraber programımıza devam edeceğiz. Hepinize hayırlı günler, hayırlı bir yaz diliyoruz. Hoşçakalın.